24 Ağustos 2017 günlerden Perşembe saatler 11'i gösteriyor değerli dinleyenler 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı. Teknik Masada Feryal Kabil ve Twitter'da tweetleriyle Seçil Türkan Bülteni hem sosyal medya üzerinden hem de radyolarınız üzerinden sizlere taşımaya çalışacağız bu haftada. Bülteni bu hafta biraz çevre ekoloji gündeminden notlarla başlayalım istedik zira... Önemli notlar da var önemli gelişmeler de var ülke gündemi bir yandan hareketliliğini koruya dursun çevre ve ekoloji mücadelesi de tüm hızıyla tüm kararlılığıyla sürüyor aslında farklı boyutlarda farklı biçimlerde. O notları birazcık aktaralım. Duydunuz belki notlar olacak ama kısaca geçmekte, kısaca burada anmakta da Farida var. Danıştay 14. Dairesi birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarına Güneş Enerji Santrali kurulmasına izin veren bir değişiklik yapmıştı. O kararının yürütmesini durdurdu Danıştay 14. Dairesi. Mimar Odası Arkeologlar Derneği ve ekolojik kolektifinin e, yaptığı yargı başvuruları. İptal başvuruları sayesinde alındı bu yürütmeyi durdurma kararı kültür varlıklarını koruma yüksek kurulunun 662 sayılı ilke kararının iptali talebiyle yargıya başvurmuştu bu üç kurum ve e, bu başvurudan olumlu sonuç çıktı danıştay. Dedi ki durun yapmayalım sit alanlarına birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarına güneş santralleri yapmayalım dedi. Ee, bu konuda bir değişiklik yönetmelik değişikliği gelecek muhtemelen. Bunun bu meselenin detaylarını biz konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Bu notu şimdiden düşelim. Ee, çünkü arkeolojik sit alanlarına ilişkin mevzuatın esnetilmesi yönünde e, bazı çabalar oldu son dönemde. O çabalarda tabi. ...hem enerji santral projeleri... ...hem başka... ...diğer yapılaşma projelerini... E, ...gündeme getirdi arkeolojik sit alanlarına... ...dair o arkeolojik... ...sit alanlarının... E, ...aslında... ...önemlilerinden... ...bir tanesi... E, ...Hasan Keyif malumunuz dinamitlerle... ...patlatılması yönünde... E, ...çeşitli gelişmeler... ...oldu geçtiğimiz günlerde... E, ...ve... Bir eyleme de tanıklık edildi o dönemde ee, biliyorsunuz orada Hasan Keyif'te tehlike arz ettiği söylenen bazı kayaların oradan e, o bertaraf edilmesi için yapılan bir dinamitle patlatma meselesi vardı gündeme geldiği gün HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan orada kendini zincirleyerek oradaki duruma Dikkat çekmeye çalışmıştı bir gelişme var yeni bir gelişme Hasankeyf'de bu tarihi yerleşim yerleri ve yapıları dinamitlerle tahrip eden kişiler ve sorumlular hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. E, T24'ün haberini aktarıyorum özgürlükçü hukukçular platformu Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yerleşim yerleri ve yapıları dinamitlerle yıkarak tahrip eden kişiler ve sorumlular hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda Bulundular değerli dinleyenler. Bir antik kent meselesi daha e, vizede antik kentinde tarihe kepçe darbesi dedi evrenselden Özer Akdemir. Geçtiğimiz günlerde yaptığı haberinde Sapya Trak Krallığı'nın başkenti vize antik kentine kepçeler girdi ve sütün ve seramikler etrafa yıldı. Orada yapılan çalışmalar sonucunda vize biliyorsunuz. Çıtta Slov denen sakin şehirlerden biri aynı zamanda ve tarihi olarak arkeolojik anlamda da Sapya Trak Krallığı'nın başkenti olarak biliniyor. Antik kentin üzerindeki kamulaştırılan binaların yıkımı için alana girdi dozerler, kepçeler ve orada o iş makinelerine takılan seramik ve sütunlar da sağa Sola yığılmış durumda diyor Evrensel Gazetesi'nden Özer Akdemir'in detaylı haberini bu konuyla ilgilenenler inceleyebilirler. Ve bir mesele daha var. Sık sık takip ediyoruz biliyorsunuz. Jeotermal enerji santrallerine dair e, Gülpınar'da bir direniş olmuştu çok yakın zamanda. Nöbet tuttu haftalarca Gülpınar halkı ve e, istediklerini aldı. Aydın'ın Söke ilçesinde e, bu kez tam Ağaçlı Kuşadası Davutlar bölgesinin birleştiği nokta olarak geçiyor haberlerde. Orada bir jeotermal enerji santrali için e, bilirkişi keşfi yapılmış. Vatandaşlar da pankartlarıyla karşılamışlar. Bilirkişi keşfi için oraya gelenleri yerleşim yerlerine, tarım bölgelerine e, jeotermal enerji santrali yapmayın diyor. Pek çok yerelde mücadele veren insanlar, o bölgede yaşayanlar... E, Efeler Belediye Meclisi Jeotermal Komisyonu bir rapor hazırlamış ve e, bu açıdan orada yaşayan insanların sağlığını tehdit edecek bir etki de yapabileceğini söylüyor. Jeotermal Enerji Santrali'nin e, valiliğin ÇED gerekli değildir kararına karşında Aydın İdare Mahkemesi'nde bir yürütmeyi, Durdurma davası açmıştı. İptal davası açmıştı. Acil bir önlem olarak yürütmeyi durdurma talepti. <gülüyor> Mahkemenin atadığı bilirkiş heyetlerinin keşfi bu da. Ee, bakalım o noktada da nasıl gelişmeler olacak. Aydın Çevre Platformu açıklamalarıyla oradaki duruma dair bilgilendiriyor efendim herkesi. Geçelim Tekirdağ Güngörmez'deki taş ocağı meselesine. Ee, o bölgede malumunuz çokça yapılaşma var. İstanbul'un Kuzey Ormanları, 3. Havalimanı, 3. Köprü'den bu yana orada süren hızlı, süratli yapılaşmaya taş ihtiyacı, taş ocağı ihtiyacı oluyor. Ve taş ocakları da o bölgeden karşılanıyor. Taş ocaklarından ciddi bir rahatsızlık da yaratıyor bölge halkında. Ee, ve o... Orada neler olup bittiğine dair de gelişmeler olacak gibi önümüzdeki günlerde. Zira bir süreliğine uzaklaştırmayı başarmıştı Güngörmez Ormanlarından Taş Ocağı firmalarını ancak bölge halkı ancak bir tekrar orada gelişmeler olacak gibi duruyor. Ormanın içinde 2000 ton patlayıcı kullanılması gündemde e, 56 yıllık bir rezerv diyorlar yani e, öyle ki 56 yıl boyunca orada dinamitlerle patlatılarak e, oradaki ekosistem Çeşitli biçimlerde tahrip edilebilir. Bir de orman yangınları meselemiz vardı malumunuz. Geçtiğimiz haftalarda çok konuştuğumuz iki orman yangını oldu. Ayvalık'taki orman yangını şeytan sofrasında orada Tabiat Parkı'nın orta yerinde bir orman yangını e, yaşandı. Ve öyle bir orman yangını ki şöyle bir yukarıdan gördüğünüzde hemen etrafına kadar yapılaşmanın sıçradığı ve... Tam da o kadar kritik bir bölgenin tam deniz kıyısına yakın etraftaki yapılaşma başlangıçlarına yakın bir noktada bir orman yangını yaşandı. Ve tabii ki endişeler arttı. Fotoğrafa bakan ha dedi buraya işte siteler gelecek, oteller, yatırımlar gelecek belli ki. Tepki çok oluştu. Bu tepkilerden biri de e, rock müzik sanatçısı Haluk Levent'tendi. E, Haluk Levent dedi ki buraya fidan dikelim. Yani e, ahbap olarak bildiğiniz kurduğu bir yapılanma var ee, Anadolu Halk ve Barış Partisi diyor ee, Haluk Levent bu partiye ahbap olarak kurduğu bu yapılanmada belirleyeceğimiz bir tarihte hadi gelin fidan dikelim dedi bütün kendi takipçilerine sevenlerine. Haluk Levent'in bu çağrısı sosyal medya kullanıcısından çokça destek buldu ve ilginçtir ki. Sosyal medyadan bu yönlü bir iletişimine çok tanık olmadığımız Çevre ve Orman Bakanlığı da, or düzeltelim Orman ve Su İşleri Bakanlığı da Haluk Levent'in çağrısına kulak verdi ve dedi ki Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da da fidanlar toprakla buluşturulacak hassasiyetiniz için teşekkür ederiz dedi Haluk Levent'e. Ee, Ayvalık'taki e, ağaç dikimi o yanan bölgeye bir ağaç dikimi yapılacağı sözü geldi. Bakanlıktan yani bu önemli gelişmeyi de e, aktarmadan geçmeyelim efendim. Bir diğer orman yangını ise Dersim'deki orman yangınlarıydı. Günlerce sürdü orman yangınları. Ne doğru düzgün sağlıklı bir haber alabildik biz oradan çünkü e, bölgenin koşullarını da hepiniz biliyorsunuz ne de orman yangınlarına müdahale edildi uzunca bir süre bazı bölgelerdeki bu gelişmeler ışığında şu anda devam eden en azından büyük ölçekli bir yangın olmadığı bilgisine sahibiz detayları konuşacağız bir de haftalardır gün şehirleri geziyoruz bültende Hatay'a gittik biliyorsunuz Artvin'e gittik Ankara'yı konuştuk bugün biraz da dersimi konuşalım istedik Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım telefonu attığımızda merhaba hoş geldiniz hocam İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Barış Yıldırım'ı tanımayanlarınız için şöyle kısaca da anlatayım. E, dersimde devam eden çevre ekoloji mücadelesinde yıllardır e, en... Önde mücadele, hukuk mücadelesini yürüten avukatlardan biriydi. O yüzden Dersin Barosu Başkanlığı'nda da çok yakıştığını e, ben de buradan kendisine söylemiş olayım. E, konuşuyoruz zaman zaman ama hiç söyleme fırsatı da bulamamıştım. Aynı zamanda kendisi Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyelerinden de önemli bir çevre ekoloji avukatı olarak da tanıyoruz biz kendisine. Tekrar hoş geldiniz Barış Yıldırım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz şimdi birazcık bu meseleyi sizden dinleyelim istiyoruz. Çünkü mesele evet. de, meseleyi dinleyelim istememizin sebebi şu. Hep büyük bir bilgi ile birlikte geliyor. Dersimde yaşananlar, dersimde olan bitenler ne yazık ki. Bir görüntü düştü sosyal medyaya, hızla yayıldı. Bir dağ ceylanının alevler içerisindeki görüntüsü. O başka bir belgeselden alınmış evet. bir görüntü evet. olduğu sonradan evet. ortaya çıktı. Ama bu şunu gösterdi bize. Yani biz oradan bir türlü sağlıklı bilgi alamadık ne yazık ki. Yani halkın kendi çabalarıyla ormanları söndürdü, yangınları söndürdüğünü e, duyduk, gördük. Çeşitli milletvekilleri bölgeye gitti, ziyaretlerde bulundu. Çeşitli Alevi e, e, ekipleri, Alevi e, federasyonları ve temsilcileri de orada oldu. İncelemelerde bulundu. Onların demeçlerinden ve sizin demeçlerinizden takip edebilenler olmuştur ama. Genel olarak bir bilgi kirliliği var. Onları birazcık bu yayında en azından derleyip toplayalım istiyorum. Neler yaşandı? Şu anki durumla başlayalım. Bir yangın var mı Süren efendim orada? Evet şu an için ili e, Olacık ilçesi e, Hanuşa köyü bölgesinde e, bir orman yangını olduğu e, biliniyor. E, biz de bunu teyit ettik. E, müdahale edilmesi gerekiyor. Olacık e, belediyesi e, yetkililerine de durumu e, aktardık. Onlar da biliyorlar zaten. E, orman İşletme müdürlüğü de e, tabii e, yangın olduğunu biliyor. Derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdi genel çerçevede de şunu ifade etmek isteriz. 7 Ağustos 2017 e, tarihinden e, başlayarak e, Tunceli ilinin e, Hozat ilçesi, e, Ovacık ilçesi, Merkez ilçesi, e, Nazmiye ilçesi, Pülümür ilçesi e, gibi e, ilçelerinde muhtelif e, zaman ve e, yerlerde Orman yangınları çıktı, Tabii bu orman yangınlarının çıkış sebebini e, haklı olarak soracaksınız. E, bunlar operasyonlar e, sürecinde e, ve çatışma e, süreçlerinde kullanılan e, düşünmaktan kaynaklı olarak e, çıkıyor bu orman yangınları. Medici itibariyle tabi e, bu orman yangınlarının e, her ne kadar e, bu sebeple çıktığını e, biliyorsak da bu noktada Orman Kanunu ve e, Anayasa'nın 169. maddesi son derece açık. Anayasa 169 ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. E, e, hükmünü açıkça e, ihtiva ediyor ve bağlayıcı. E, bunun dışında özellikle konuyla ilgili olması sebebiyle ben şunu e, e, biraz daha aktarmak isterim. E, Başbakanlık dersim arşivinde bulunan belgelerin birinde, e, dersin'de 1937-38-39 yıllarında üretilen e, askeri harekat sürecinde e, harekat e, kapsamında meşeliklerin de e, yakıldığı e, şeklinde bir e, bilgi e, dönemin e, Tarım Bakanlığı'na e, ulaşınca e, ilgili bakanlık e, İçişleri Bakanlığı'na bir e, müzekkere yazı yazarak Meşeliklerin yakılmasına her ne sebep olursa olsun müsaade edilmemesi, buna mahal verilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ee... Resim değil mi? Diyoruz Barış Bey. Hatta e, çok da önemli bir konuya parmak bastınız. Çok tartışılan, Türkiye tarihi açısından evet. da çok tartışılan yıllarda. Evet. E, 38 döneminde, Dersim'de yine e, çeşitli sebeplerle, askeri sebeplerle, evet. güvenlik sebepleriyle evet. ormanlar yakıldı. Ama Tarım Bakanlığı o dönem bile e, evet. sakın böyle bir şey yapmayın dedi diyorsunuz. Evet, evet. evet. Şimdi e, şu, çok önemli aslında gerçekten de... E, Netice itibariyle ben belgedeki cümleyi tam olarak sizlerle paylaşmak da isterim. Ee, Buyurun lütfen. Ormanlara verilen ehemmiyetin anlaşılması bakımından e, belgeyi açabilirsek. Evet, şimdi tam olarak e, şöyle e, deniliyor. Evet, e, dahiliye vekilliğine Tuncel'in mıntıkasında tedbirleri, e, zaruri görülen eskiyanın meşeliklerde barınmaları ve bu süre kolayca mukavemet imkanı bulabilmeleri yüzünden bunların püskürtülüp meydana çıkarılması için askeri tarama ameliyası neticesinden olarak mezkur meşeriklerin yakılmakta olduğu zira vekilliğinin 12 10 19 tarihli ve e, F-86-70-1-1-1-51 e, sayılı tezkeresi e, ile bildirilmiştir. Buna meydan verilmemesi için gereğinin yapılmasını ve neticeden Malumat verilmesini rica ederim. Bu Tarım Bakanlığından evet. giden yazı öyle mi? Evet. Yani hı hı. şimdi tabii şunu e, arz etmek gerekiyor. Özellikle e, Tunceli coğrafyası özellikle bir coğrafya. Sebebi de şu. Bölgemizde bir milli park var. Munzur Vadisi e, milli parkı 1971 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla milli park plan edilmiş ve yine bölgedeki florastik faunastik zenginlik Türkiye ortalamasının hatta Avrupa ortalamasının çok çok üzerinde. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Buna ilişkin bilimsel akademik çalışmalar veriler var. Saptanmış 1600 tür bitki var. E, %18'i endemik. Bölgede neslin e, tükendiği sanılan Anadolu Parsı'nın yaşadığına ilişkin işaretler var. E, çok ciddi bir e, zenginlik bu ülke açısından e, hatta e, bu bölgenin önemli bir kısmının Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın korunmasına dair sözleşme hükümleri çerçevesinde Dünya Kültür Mirası listesine alınması gerekiyor. Ve yine biz Tuncaylı Badosu olarak Pülümür Belediyesi ile birlikte yakın zamanda başka bir vadimiz olan Pülümür Vadisi'nin de Milli Park olarak ilanı için Bakanlar Kurulu'na da başvuru yaptık. Anlatmak istediğim kısaca bölgenin bu kültürel ve doğal zenginliği görünüyorken. Ee, bu tip e, hadiselerin meydana gelmesi daha da e, vahim e, buraların korunup gelecek kuşaklara aktarılması hem ulusal mevzuatımız iç mevzuatımız hem de taraf olduğumuz uluslararası mevzuat gereğince uluslararası gereğince bir zorunluluk. E, yani yangınların çıkış sebebi ne e, dikkat çekmek istiyoruz bu konuda daha dikkatli anayasa 169. madde çerçevesinde daha dikkatli tedbirli davranılması gerekiyor bir. İkincisi her ne olursa olsun yangınlara anında sebebini olursa olsun müdahale edilmesi. Bazı durum anayasa orman kanunu, Türk Ceza kanunu bakımından ihlal anlamına geliyor. Ve yine yıllardır her sene tekerrür ediyor bu hadiseler. Burada bu süreçlerin artık son bulması lazım. Bu ülke açısından açıkçası büyük bir zenginliğe tekabül eden bu coğrafyanın korunması ülkenin de e, milli menfaatleri e, gereğidir. E, en nihayetinde e, ulusal park, e, işte Muzur, milli parkı bu ulusun, bu coğrafyada yaşayan her bir bireyin e, üzerinde hak sahibi olduğu bir parktır. Hatta insanlığın e, tüm fertlerinin... E, Hatta gelecek kuşaklarında, milli parklar farklı. bu yüzden organize edilir. Öyle değil evet, mi? Gelecek evet, kuşaklara evet. bırakacak değerlerdir, ha, bırakılacak yaşam alanlarıdır doğru. onlar. Şimdi bizim beklentimiz Tuncaylı Barısı olarak bu meselelere tabii doğru enformasyon önemli. Baştan söylediniz ee, buraya ait olmayan bir fotoğraf kullanıldı. Biz de asla tasvip etmiyoruz. Bölgedeki e, gerçekliği somut delilleriyle doğru şekilde e, anlatmak gerekiyor. Yani biz hakikatin yanındayız, doğrunun yanındayız ve e, en nihayetinde hukukun yanındayız. Hukuk neyi gerektiriyorsa, doğru neyi gerektiriyorsa onun icra edilmesi için çaba sarf ederiz. Görevimiz zaten avukatlık kanun çerçevesinde hukukun üstünlüğünü savunmak, insan haklarını savunmak, bu kavramlara işlerlik kazandırmaktır aynı zamanda. Bunun da bu şekilde bilinmesini isteriz. Bölgede Orman İşletme Müdürlüğü'nün ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün personeli de son derece yetersiz. Coğrafyamızın %75'i dağlık ve ormanlık topografik yapı e, coğraşy'anın zorluğu e, dağlık e, oluşu nazara alındığında yangınlara daha hızlı süratli etkili müdahale edilebilmesi için e, personel sayısının artırılmasına ihtiyaç var yine araç gerek sayısının artırılmasına ihtiyaç var Ekipmanın e, mevzuatta belirtildiği şekliyle e, bu yangınları söndürmeye yeterli olmadığını yakıren e, ...biliyoruz. Bu konuda da... ...özel önlem alınması gerekir. Yani bu söyledikleriniz zaten eğer o... ...yangınları çıkartmamak veya söndürmemek... ...yönünde bir irade oluşursa eğer... ...oluşması gereken, evet. olma, yasal olarak... Evet. ...olması gereken bu irade ortaya çıkarsa... ...sanıyorum bütün bu önlemler de... E, ...alınabilecektir. Ki... Evet. Yine verdiğiniz örneğe atıfta bulunacak olursak 38 gibi çok kritik bir dönemde bile en azından orman yangınlarına hassasiyet gösteren her iki taraf açısından da hassasiyet gösterildiğini görüyoruz. Yine benzeri bir hassasiyetin artık üzerinden yıllar geçmiş 80-90 yıla varıyor mesele. Bu noktada geriye gitmek ormanların korunması noktasına geriye gitmek belki de en üzücü olanı. Diyelim ee, diğer meseleleri diğer sorunlarıyla birlikte Dersim aslında konuşulduğunda birazcık e, Türkiye'nin batısında konuşulamama sebeplerinden biri de bu sanıyorum. Yani e, evet. Dersim'deki evet. orman yangınlarına dönüp bak, bak bakmayabiliyor insanlar oluyordur bir, evet. bir şey vardır bir evet. sebepten yakılıyordur diye bu da e, aslında sizin de vurguladığınız gibi Milli Park olan bölgelerde bu bütün... E, ülkenin ortak değerlerinin olduğu noktalarda Tabii. duyarsız kalmamak evet. da en azından Dersim'de yaşamayan insanlar Tabii. için duyarsız kalmamak da önemli. Peki e, şu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'den milletvekilleri ziyaret etti o bölgeyi ya, yani yanan veya yakılan bölgeyi. E, o o ziyaretler sırasında işte orada yangın söndürmeye çalışıyordu. En azından basına yansıyan fotoğraflarda bölge insanları. Nasıl konuşabildiniz mi yangın çıkan yerlerdeki bölgedeki insanlarla? Neler yaşanmış bu yangınların sürdüğü sıralarda? Pek çok kuş veya yaban hayatı fotoğrafı evet. da yansıyor. İç, iç acı, içler acısı görüntüler her biri tabii ki. Evet, evet. Biz süreci başından itibaren çok yakın bir şekilde takip ettik. Hı hı. Özellikle yangınlara bir an önce müdahale edilmesi noktasında baronumuzun öncülüğünde ilimizdeki ilkse belediye başkanlarından, ticaret ve sanayi odasından, esnaf ve sanatkarlar odasından, ziraat odasından teşekkür ettirdiğimiz bir heyet ile Tuncay Soner Bey ile bir görüşme gerçekleştirdik. Nihayetinde görüşmemizden kısa bir müddet sonunda yangınlara müdahale edilmeye başlandı. Şimdi buradaki asıl sorunlardan bir tanesi de e, yangın mahallelerine sivillerin e, girişine izin verilmemesiydi. E, operasyonların devam ettiği e, gerekçesi güvenlik görevliler tarafından gösteriliyorydı. E, i̇şte gerek operasyonların devam etmesi gerekse de bölgeye patlayıcı maddeler olabileceği e, gerekçesiyle yaşam hakkının korunması açısından güvenlik görevlilerince e, hem yangın söndürme ekiplerine hem sivil yurttaşlara, e, hem şehirlerimize izin verilmedi. Fakat ee, şunun üzerinde özellikle durmak gerekiyordu Yangınlar e, yaklaşık Olarak e, 7 e, Ağustos'tan Sonra e, ilk müdahale 13 e, Ağustos gibi yapıldı O müddet boyunca devam etti Ve e, müdahaleyle Birlikte e, yangınlar sönmeye Başlandı. İlimize dışarıdan gelen Az önce e, katılımcılarını belirttiğimiz seyretti e, Bölgede Bir inceleme yaptı fakat o heyetin bölgenin fiziki yapısı gereği tüm bölgeyi incelemiş olması çok mümkün değildi. işin aslı yani genel bir panorama, genel bir izlenim almışlardır muhtemelen. Fakat bölgede az önce ifade ettiğimiz endemik türlerin zarar görmüş olabilme ihtimali, netice itibariyle bu türler toprak üzerinde gelişen veya yetişen türler veya başka canlıların Örneğin dağ keçilerinin dumandan etkileme olasılığı e, e, biyolojik olarak e, e, öngörülebilir bir durum. Yani yalan hayatı e, açısından son derece de sorunlu bir durum. E, burada siz az önce ifade ettiğiniz nokta çok önemli. E, yangın çıkışına e, mahal e, verebilecek, sebebiyet verebilecek. E, fiillerin e, tekrar edilmemesi gerekiyor e, söylediğinizde de şunu anlıyorum 6 gün boyunca da müdahale edilmedi ne, yaz ne yazık ki bu yangınlara evet. değil mi Evet. E, peki dersimi sizinle daha evvelden de çok çok konuşmuşuzdur e, Barış Yıldırım pek çok meseleyle gündeme geldi dersim e, bunca yıl boyunca belki 5 belki 6 yıldır konuşuyoruzdur sizinle bu meseleleri bunca yıl boyunca dersimi dersimin o eşsiz coğrafyasının korunması noktasında e, yol kat edebildiniz mi orada mücadele veren insanlar olarak hukuk ayağında, evet, çevre evet. ekoloji yani, ayağında evet. nedir durum şimdi? Biraz da genel bir değerlendirme alalım. Tabii. E, yani şöyle ifade etmek lazım. E, biz tar tarihsel olarak yaklaşık bir on yıla yaklaşıyor. E, bu süreci yakından takip ediyoruz. Buradaki kültürel ve doğal miras e, süreçlerini barajeriz, madencilik projeleri ve geografiyamızın e, genel olarak e, tüm e, boyutlarıyla ekolojik yanının korunması hususlarına. Şimdi biz e, 2008 yılında örneğin Munzur Vadisi Milli Parkı'nın birinci derece doğal sit alanı ilan edilmesi e, talebiyle sürece başlamıştık. Onda olumlu bir e, karar aldık fakat şu ana kadar e, maalesef atılmış bir adım yok. Yine e, bölgedeki Munzur Milli Parkı'nın temel kaynak değerlerinden olan Munzur suyuna ve yine mercan suyuna dönük baraj ve es projelerine karşı yürüttüğümüz huksal e, e, Cevareler sonucu Danıştay'dan İdari Dava Daireler Kurulu'ndan 13. Daire'den 10. Daire'den çok ciddi iptal kararları aldık. Az önce ifade ettim. Dünya Kültür Mirası Listesi'ne Munzur Vadisi'nin kazandırılması önerilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde başvurularımız oldu. Tunceli Barış olarak bugün içerisinde dava açtık. Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Dünya Kültür Mirası listesine önerilmesi talebiyle. belediyelerimizde ilk defa e, Tunceli tarihinde böyle bir davaya müdahil oldular. Müdahale talepleri de kabul edildi. E, Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından. E, bir bütün olarak Periva Havzası'nda bölgemizdeki diğer havzalarda işte e, Tagar bölgesinde Çemişkezek'te, Yürülü ufaklı derelerimizin olduğu tüm sahalarda e, ki baraj ve HES projelerine hukusal anlamda müdahale ettik. Etmeye de e, devam ediyoruz. Edeceğiz. E, Tabi Hukuk sal mücadele son derece bu noktalarda önemli, önleyici. E, somut kazanım noktasında e, bunların tabii e, önemli e, olduğunu düşünüyoruz. Yine Erzincan'da, Bingöl'de de e, müdahale ettiğimiz projeler var. E, bölge ekolojisinin, bölge topografyasının, e, işte bölgenin bu e, endemik e, zenginliğinin e, korunması için e, bu davalarda önemli sonuçlar e, elde ettiğim Barış Yıldırım bu edelim. yangınlarla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacaksınız sanıyorum ya da bulundunuz mu? Bulunduk bulundunuz. Onu ben, e, Hı -hı. evet şöyle e, biz e, 11 e, Ağustos itibariyle suç duyurusunda bulunmuştuk zaten Tünjeri Barosu adına suç duyurusunda bulunduk e, sebebiyet verme olgusu ve e, yangınları söndürülmemesi olgusu gerekçe yaparak şimdi orman kanunu 6831 sayılı orman kanunu 10.10. maddesi uyarınca e, orman yakma fiillerinin e, cezası e, 10 yıldan az olmamak üzere e, e, hapis ve yine e, şunu da belirteyim e, orman suçları genel e, ve e, özel affa uğrayan e, suçlardan değil, hmm. af kapsamına giren suçlardan değil ve ayrıca zaman aşımına da uğrayan suçlardan değil. Yani evet. e, bu şu anlama geliyor kanun koyucu orman suçlarını bir noktada e, işte Türk ceza da insanlığa karşı suç olarak tanımlanan e, suçların zaman aşımına e, uğramaması olgusu gibi e, ağır bir neticeye bağlamış. Aslında bunun sebebi işte tam da e, konuştuğumuz meseleler değil mi? Doğru. Bunların insanlığın ortak e, değeri olması, insanlığa karşı e, bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor ormanların yakılması ve bu suçlar hiçbir şekilde zaman aşımına uğramıyor yani. Barış Yıldırım. Farkımdan biz, evet. e, süremizi aştığımı söylüyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim tamam. bu önemli bilgiler teşekkür için olmayın. bizimle paylaştınız. Evet, çok sağ olun. E, biz de e, bu farkındalık çalışmalarınıza son derece büyük bir önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Hem teşekkür. Size, hem yayın kuruluşuna çok teşekkür ediyoruz. Saygılar olsun. Teşekkür ediyoruz biz de efendim. Sağ olun. Evet teşekkür. değerli dinleyenler Barış Yıldırım Tunceli Barosu Başkanı telefon hattımızdaydı. Süremizi aşıyoruz. Kapatalım hemen haftaya görüşmek dileğiyle.